أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من, شرور أنفسنا ومن أعمالنا. من الله فلا و ما يعود للفلاه هادي الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الخير الهدى كتاب الله <coughs> وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم و الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلاله في النار. أما بعد عذن الله إياكم من النار. Allahu Teala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi insanlığın yaratılış gayesi bu aleme gönderiliş gayesi. Allahu Teala'nın "Vemâ <gülüyor> halaktu'l <gülüyor> cinne ve'l insa illâ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ayeti celilesi gereğince insanlığın yaratılış gayesi bu aleme gönderiliş gayesi sadece ve sadece tevhid içindir. Yani Allah'a ibadet etmek için Allah'a kulluk etmek içindir. Zikri geçen ayeti celile Yerini yazmamışım işim bunu ya. Zariyat suresi ayet elli ile Evet. Allahu Teala bu ayeti celilesinde cinleri ve insanları sadece ve sadece kendisine ibadet etmek için yarattığını söylüyor. Ve yine hatırlayacağınız gibi başka bir ayeti celilede wa ve Ubudullah wa la tuşrikubhi şeya. Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu iki ayeti celile, değerli kardeşlerim, bu iki ayeti celile yan yana getirildiği zaman ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Yani ve ma halaktul cinne vel insa illa li yuvahidun. Ben cinleri ve insanları sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Aslında değerli kardeşlerim, hemen hemen bütün semavi dinlere baktığınız zaman, indiriliş dönemlerine baktığınız zaman, o anki peygamberin geliş dönemi kitabın indiriliş dönemine baktığınız zaman, <gülüyor> topluluklar zaten Allah'a itaat adı altında bir şeyler yapan kimselerdi. Allah'ı tanıyan insanlardı. Allah'ı bilen insanlardı. Allah'a ibadet etmeye çalışan kimselerdi. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celile vardır. Bilirsiniz onlara yerleri ve gökleri kim yarattı deseniz Allah diyeceklerdir. Kainatı idare eden kim? Allah diyeceklerdir. Gözlerinize, kulaklarınıza sahip olan kimdir? Allah diyeceklerdir. Allah'ın rububiyeti ile alakalı herhangi sorunları yoktu. Peygamberlerin kendilerine geldiği ümmetler, topluluklar. Allah'ı biliyor ve tanıyorlar yani. Ama birçok cahilin zannettiği gibi o topluluklar Allah'ın varlığını inkar eden kişiler kimseler değillerdi. Hani cahil toplum öyle zannediyor ya peygamberlerin geldiği kitapların indiği topluluklar Allah'ın varlığını birliğini bilmeyen topluluklar. Hatta Muhammed Mustafa'nın geldiği dönemde Mekkeliler helvadan Allah yapıp onu yiyen insanlarmış. Bu kadar sapıklık olmaz yani bunu anlatıyorlar. Helva yapıyormuş. Allah diye bunu anlatıyor. Camide hoca bunu anlatıyor. Halbuki az önceki ayeti celallerin celilelerin muhatabı olan yani bu sorulara muhatap olan Mekkelilerdi. Ey Habibim sorunlara yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah diyorlar. Allah'ı bilen ve tanıyan insanlardı. Hatta yine tevhid derslerinde anlatmaya çalıştığımız gibi onlardan haç yapan insanlar vardı onlardan namaz kılan insanlar vardı onlardan tasadduk eden insanlar vardı onlardan köle azat eden insanlar vardı yani birçok hayırlı işleri de vardı e hocam neredeyse bizim yaptıklarımızı bizim inandığımız şeyleri hep saydın yani ne diye peygamber geldi ki hoca bir soru işareti öyle mi Niye peygamber geldi ki? Onlar Allah'ı biliyor, tanıyorlar, ona bir takım ibadetler takdim ediyorsalar. El cevap Allah'ı bilen Allah'ı bilen kimselerdi ama Allah'ı birleyen insanlar değillerdi. Allah'ı bilen ama birleyen insanlar değiller. Şimdi Allah'ı bilmek ile birlemek arasında dağlar kadar fark vardır. Allah'ı bilmek ayrı, bir, birlemek ayrıdır. Allah'ı bir bilmek değil ha. Allah'ı bilmek, bir olduğunu bilmek de zaten onun içerisinde, o ayrı bir şeydir. Allah'ı birlemek daha farklı bir şeydir. Yani insanlar ibadetlerinde Allah'ı birleyeceklerdir. Rububiyetinde Allah'ı birleyeceklerdir. Uluhiyetinde Allah'ı birleyeceklerdir. İsim ve sıfatlarında Allah'ı birleyeceklerdir. İşte Mekkeliler değerli kardeşlerim. Mekkeliler Allah'ı bilen ama birleyen insanlar değillerdi. Dolayısıyla Allahu Teala onlara resul gönderdi ve kitap indirdi. Allah'a itaat edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmadan itaat edin edin diye peygamber geldi. Mekkeli müşrikleri Değerli kardeşlerim, müşrik yapan, Mekkelileri şirk ve küfür içerisine sokan en ciddi arzaları Allah'la kendi aralarına vesileler, vasıtalar koymalarıydı. Yani bugün açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugünkü tasavvufun yaptığı gibi. Allah'la kendi aralarına bir vesile ve vasıta koymalarıdır. Mekkeliler bunu yapıyordular. Yani latları, menatları, uzdaları, hubelleri bu anlamda Allah'la kendi aralarında bir vesileydi, vasıla, vasıtaydı değerli kardeşler. Allah'u azze ve celle bu inancı ortadan kaldırmak için Mekkeliler namaz kılıyordular ama Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi onların beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Yani bunu gerçek anlamıyla ele alsanız dahi namazı tahrif etmişler. Artık demek el çırpıp ıslık çalma haline kadar getirmişlerdir. Namazlarını düzeltmek için geldi. Az önceki itikadi konu, konuları düzeltmek için geldiği gibi Allah Resulü namazınızı düzeltin diye geldi diğer taraftan haç yapıyorlar bir bakıyorsunuz ki hacca geliyor haç yapıyorlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar Arafat'tan güneş batmadan iniyorlar bazı problemler var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haç yapan insanlara yani geliyor düzelteceksiniz diye geliyor Mekkeliler Allah'tan başkasından yardım istiyordular ama onların iyi tarafı onların iyi tarafı onlar iyi hallerinde o Allah'la kendi aralarındaki olan vesilelere, vasıtalara sarılıyorlardı. Ama ne zaman ki sıkışıyorlar Allah'tan yardım istiyordular. Onların en iyi tarafları taraflarından bir tanesi budur. Yani onlar denizde fırtınaya tutuldukları zaman diyor dini yalnız Allah'a has kılarak sadece Allah'tan yardım beklerdiler. Ama karaya çıktıklarında diyor Allah'a ortak koşarlardı. Mekkelilerin bu iyi taraflarıydı. Yani sıkıştıkları zaman Allah'tan yardım istiyordular. İlim ehlinin de ittifakla söylediği gibi bu ümmet diyorlar ki bu ümmet Mekkelileri sollamıştır tabiri caizse. Birçok mevzuda Mekkelileri sollamıştır. Mekkelilerden de aşırı bir şekilde hareket ediyorlar. Havada, karada, denizde Allah'tan Allah'tan başkasından yardım bekliyorlar. Yani sıkıştıkları anda az önceki videoda da seyrettiğimiz gibi sıkıntılı anlarında mehkul kattan yardım bekliyorlar. Onun için ilim ehlinin dediği gibi gerçekten de bu ümmetin bu anlamdaki musibeti, belası onlardan daha çirkin. Hatta bu vatandaş kitabında, bahsini etmiş olduğumuz vatandaş kitabında Tarikat-ı Aliye'de Rabıtay-ı Celiye diye bir kitabı var. Orada bir rivayet getirmiş, patent olarak peygamberi seçmiş, Allah ıslah etsin. Orada diyor ki eğer diyor işlerinizde hayrete düşerseniz kabir ehlinden yardım bekleyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla kabir ehlinden yardım bekleneceğini anlatıyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Mekkelilere sadece Allah'tan yardım bekleyeceksiniz. İyi halinizde de kötü halinizde de sadece ve sadece Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Yani bir insan değerli kardeşlerim bahsi edilen tevhidin üç dalında da üç cüzünde de Allah'ı birlemediği sürece asla ve asla paçasını kurtaramaz. Yani rububiyette Allah'ı birleyecek isim ve sıfatlarında Allah'ı birleyecek uluhiyetinde Allah'ı birleyecek ki ancak paçasını kurtarabilsin. Mekkelilerin rububiyetle alakalı herhangi bir problemleri yoktu. Açın bakın inanın Rububiyet konusunda Gidişatları düzgündü. Ama bu toplumun rububiyet konusunda Bile problemleri vardır Neyi mesela rububiyet Konusunda en ciddi Problem hiç aklınıza gelen Var mı yani rububiyetle alakalandıracağınız Arıza ne biliyor musunuz Bu toplumda var mı aklına Gelen söyleyebilecek Var mı bir şey Ses yok Hayır, bu rububiyetle alakalı değildir. Rububiyetle alakalı en ciddi sorun al sana bir göbek ver bana bir bebek. Bu, bu rububiyetle alakalı bir sorundur. Yani bir kabirden bebek istemek. Yani bunu siz Mekkeli müşriklerde dahi göremezsiniz değerli kardeşler. Mekkeli müşrikleri dahi asla göremezsiniz. Mekkelilerle alakalı problemleri dile getirip bu insanları uyardığınız zaman almış olduğumuz tenkitlerden bir tanesi de siz Mekkelilerle alakalı inen ayetleri bizim için kullanıyorsunuz. Siz kafirlerle alakalı kullanılan ayetleri, onlara inen ayetleri bizim için kullanıyorsunuz. Siz ehli kitapla alakalı inen ayetleri bizim için kullanıyorsunuz diyorlar. Halbuki onların mantığı ile hareket edecek olursanız Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim asr-ı saadette hapsedilmiş olarak kalır. Ondan sonraki devirlere hükmedemez. Aynen onların dediklerine göre bugün de yeniden bir peygamber gelip bunlara hitap etmesi gerekir. Halbuki Kur'an-ı Kerim o an o insanlara hitap ettiği gibi kıyamete kadar herkese hitap eden bir kitaptır. Bu anlamda bizim en güzel delilimiz ne? Ara sıra zindelerin yok ara sıra zihinlerin zinde tutulması açısından, gözlerin şöyle açılması açısından koca koca soru işaretleri. Mesela anlatmış olduğumuz Kur'an'la alakalı Kur'an'ın o döneme hapsedilmeden kıyamete kadar geçerli olacağı hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olacağı ve her asra cevap verebilecek bir nitelikte açılıp onlara cevap verebilecek nitelikte kitap olduğunun delili bir tane hatırlayanınız yok mu? Söyle. Bana, bana kimseleri... Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyedildi. Ayet-i Celil'e Enam suresinde hatırladığım kadarıyla bu Kur'an bana ve ulaştığı kimseleri yani sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyedildi diyor. Öyleyse Allah'ın kitabı bu ve emsali deliller ele alındığı zaman Allah'ın kitabı o an o insanlara hükümettiği gibi, o an o insanları ilgilendiren, onların problemlerini cevaplandıran, onların arızalarının cürmünün ne olduğunu söyleyen bir kitap olduğu gibi, kıyamete kadar da gelecek olan bütün insanlığın kitabıdır. Az önceki ayet-i celle bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Sizi ve uyardığı, ulaştığı kimseleri uyarmam içindir. Burada bir kuraldan bahsediyoruz. Yani sürekli Anlattığımız, dile getirdiğimiz, hatırlayacağınız gibi bir kural vardır. Neydi o kural? Ayetlerin nuzul sebebi veya hadislerin vurud sebebi ile alakalı bir kuraldan bahsederdik. İtibar lafsın umumiliğine dır. Sebebin hususiliğine değildir. Ne demek itibar lafsın umumiliğine sebebin hususiliğine değildir? ayet herhangi bir mevzudan dolayı indirilebilir. Ki bunu böyle olmuştur zaten. Ayet herhangi bir mevzu ile alakalı, herhangi bir kişi ile alakalı indirilebilir, herhangi bir kavimle alakalı indirilebilir. Ama itibar lafzın umumiliği nedir? Oradaki lafız neyi kastediyor? Onlara neden indi? İtibar bunadır. Sebebin hususiliğine değildir. Yani lafızlara itibar edilir. Mesela Yahudilerden bahsederken onların kendilerine Tevrat yükletildiği halde kendileri Tevrat'la yükümlü oldukları halde bunun gereğini yerine getirmediler. Kitap yüklü eşek sınıfına girdiler. Öyle mi? Bu şimdi Yahudilerle alakalı bir ayeti celiledir. Ama Hususi olarak onlar için inmiştir <gülüyor> Ama umumen Kıyamete kadar Kendilerine kitap indirilip Onun sorumluluğunu Cılız omuzlarında taşıyıp Yerine getirmeyen Herkesleri eşek sınıfına sokar Herkesi eşek sınıfına sokar Neden Çünkü yine bir kural daha Bunları kafanıza güzel yazın Yine bir kural daha vardır Hüküm illet üzere döner yani biz burada ne diyoruz? Neden dolayı Ehli Kitab'a yani Yahudilere böyle bir şey söylendi? Neden? Kitap indirildi. O kitabın sorumluluğu onların omuzlarındayken onlar bunun gereğini yerine getirmediler. Yani kitaptan haberleri var, kitaptan malumatları var. Ama eşek gibi o kitabın sorumluluğunu yerine getirmiyor. Eşek Tevrat'tan ne anlar? Eşek Tevrat'ın neyini uygulayacak? Yani eşek gibi bunun sadece hamballığını yaptılar. Bilgi var. Bilgi olmasın bu ifade kullanılmaz. Ama ciddi arıza bilgi var, malumat var ama gereğini yerine getirmiyor. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Aynı şey kıyamete kadar herkes için geçerlidir. Allah'ın indirdiği kitabı eğer okuduysak bundan haberimiz var ise bunun sadece hamballığını yapıyor isek eşek sınıfına gireriz. Eşek sınıfına gireriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, dolayısıyla Allah'ın kitabındaki ayetlerin belli bir nuzul sebebi olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin belli bir vürüt sebebi olabilir. Ama itibar lafsın umumiliğine dir, sebebin hususiliğine değildir. Peki hocam böyle bir kuralı kaideyi nereden çıkarıyorsunuz? Yani bunun daha açık ve net bir şekilde delilini zikredebilir misiniz? Yine hatırlayacağınız gibi Adamın biri geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Yolda bir kadın gördüğünü Kadınla cima hariç her şeyi yaptım ya, Rabbi, ya Resulallah Yani ben mahvoldum Artık Bana dua et diye geliyor Öptüm, sıktım, cimcikledim Kucakladım efendime söyleyeyim Cima hariç her şeyi yaptım diyor. Namaz kılıyorlar. Ardından ayeti Celili iliyor. Ayeti Cel eğiliyor iliyor. Oradaki itibar edilecek ifade altı çizilecek ifade iyilikler, kötülükleri siler. İyilikler, kötülükleri siler. Bir tanesi soruyor, Ya rasulallah bu onun için mi? Veya, Kendisi soruyor bu sadece benim için mi geçerli? Hayır ümmetimden bu tür hataya düşen herkes için geçerlidir. Bu işte en açık ve net delillerinden bir tanesidir. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Neden bunları anlatmaya ihtiyacını hissediyoruz? Neden böyle kurallardan bahsediyoruz? Çünkü Allah'ın kitabındaki ayetleri az önce dediğimiz gibi bir takım cahil insanlar sadece ve sadece asr-ı saadetle ilgilendiriyor, alakalandırıyor. Bazı ayetleri Yahudi ve Hristiyanlarla alakalandırıyor. Mekkelilerle alakalandırıyor. Kendisinin hiç sanki bununla alakası yokmuş gibi kitap bunlara sanki efendime söyleyeyim seslenmiyormuş gibi hareket ettiklerinden dolayıdır. Halbuki bu kurallar çerçevesinde meseleyi güzel anlar isek Allah'ın kitabı onlara hitap ettiği gibi bize de hitap ediyor dameta kadar herkese hitap edecektir. Burada önemli olan arzayı tespit etmek. Madem ki hüküm millet üzere döner, hangi illetten dolayı Allahu Azze ve Celle birilerini kınadı? Hangi illetten dolayı Allahu Teala birilerine kafir dedi? Birilerine şirk koşuyorsun dedi. Hangi illetten dolayı dediyse, aynı illet bizde de vuku bulduğunda aynı cürmü yiyecektir. Yani aynı cürmü, aynı hükmü giyeceğizdir değerli kardeşlerim. Mekkelilere bakıyorsunuz. Az önceki anlattığımız şekliyle Allah'ı bilmelerine rağmen, Allah'ı tanımalarına rağmen en sıkıntılı, en çirkin problemleri Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koymak. Bunu tevhid derslerinde anlatıyoruz ama günümüzdeki tasavvufçularla alakalandırmamız gerekiyor. Buradaki illet Allah'la kendi aralarına bir vesile ve vasıta koymak. Aracı koymasıdır. Burada şimdi İslam müdahale ediyor ve diyor ki gel buraya diyor. Ey Allah'ın kulu. Bu kitabın indiriliş sebebi, bu kitap kime indirildi? Muhammed Mustafa'ya onun geliş sebebi, bu arızaların ortadan kalkması içindi. Sen aynı arıza içerisindesin. Onlara hitap, ed hitap ettiği gibi sana da hitap ediyor. Allah'la kendi arana Mekkelilerin anladığı anlamda bir vasıta koymayacaksın. Onların anladığı anlamda bir vasıta koymayacaksın. Ama Allah'a itaat için Allah'ın dinini en güzel şekliyle yaşamak için vasıta vesile hiç mi yoktur derseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel vasıtadır, vesiledir. Allah'tan Muhammed Mustafa'ya şeriatın inmesinde en güzel vesile nasıl ki Cibril öyle mi? Muhammed Mustafa da ümmeti ile alakalı onlarla Allah arasında bir vesiledir. Vasıtadır. Bu anlamda değerlendirilsin yani mutlak anlamda vesile ve vasıta kabul etmiyoruz sözünü söyleyemeyiz. Allah'a itaat anlamında, Allah'ı razı etme anlamında bir vesilelikten bahsedecek olur isek, Muhammed Mustafa en güzel vesiledir. Onun Vereyim inşallah. Sorularınız hem sonra olsun. Konsantre bozulmasın. Nasıl ki Allah ve Celle ile Muhammed Mustafa arasındaki vesile Cebrail'di. Muhammed Mustafa ile ümmeti arasındaki vesile de onun getirdiğidir, şeriatıdır, vahidir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamdaki vesileliği onun getirmiş olduğu şeriatının vesileliği Asla inkar edilmez. Ama Mekkelilerin yapmış olduğu araya sokuşturdukları şeyler birincisi neydi? Adına veli dedikleri, adına evliya dedikleri, adına salih dedikleri kişileri kimseleri her şeyden önce Allah nazarında belirli bir yere otutturmaları. Öyle mi? Bu şimdi Allah adına bir karardır. Yani nereden biliyorsunuz? Onların gerçekten Allah indinde bir değerinin ve derecesinin olduğunu. Öncelikle böyle bir Allah adına karardır. Bu çok çirkin bir şeydir. Hani diyorlar ya ayeti celilede onlar adına onlar kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyecek şeylere tazimde bulunuyorlar, itaatte bulunuyorlar, ibadette bulunuyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Niyetler iyi, Allah'ı biliyor tanıyorlar. Allah'la kendi aralarında vesile ve vasıta şefaatçi olarak onları görüyorlar. Aynı ayetin devamında Allahu Teala diyor ki siz yerlerde ve göklerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Öyleyse az önceki ifadeleri tekrar edecek olur isek en ciddi sorun bu ister Mekkelilerde olsun ister zamanımızda olsun. En ciddi sıkıntı en ciddi sorun birilerini tezkiye ederek Allah katındaki yerini numarasını zikretmeniz. Yerinin numarasını derken herhalde anlıyorsunuzdur Yani birilerini tezkiye edip de Bu Allah'ın dostudur Bu Allah'ın velisidir Veya falan şehittir filan şehittir gibi Allah adına tezki eder Tezkiyeler En sıkıntılı şeylerdir Zaten şeytan buradan başlıyor Birilerini tezkiye edecek ki Ardından ona taptıra seni Heh. Onun için bu bir sıkıntıdır Bu çok ciddi bir sıkıntıdır değerli kardeşler Ciddi bir sıkıntıdır Önce bu adamlar ne yapıyorlar? Allah adına bir teski ediyorlar. Bu Mekkeliler de vardı. Geçmişte var, şu anda da var değerli kardeşler. Şu anda da var. Adamlara baksana, şeyhlerini, üstadlarını. Yanına gidip geldikleri efendime söyleyeyim kim varsa bunlar muhakkak Allah katında ya gavz efendime söyleyeyim yani tamamen Allah'a yakın birisi Allah'ın dostu onu çok sevdiği razı olduğu hatta o kadar haddi aşıyorlar ki az önce dediğimiz gibi Mekkelilerden de ileri giderek rububiyette Allah'ın hakkını ihlal ediyorlar. Kainatın idaresinde bahsi edilen kutupların söz sahibi olduğu onlara bir yetki verildiği anlatılıyor değerli kardeşlerim. Canı alınmış bir insanın onun tekrar geri gönderilmesinde geri verilmesinde bir bakıyorsunuz ki söz sahibi oluyorlar. Raslar dedikleri, kutuplar dedikleri, evliya dedikleri kişiler kimseler değerli kardeşler. Bu Allah'ın rububiyetini ihlaldir Allah korusun. Mekkelilerde böyle bir şey yoktu ama günümüzde bunlar var değerli kardeşler. Günümüzde bunlar var değerli kardeşlerim. <gülüyor> Allah-u Azze ve Celle, değerli kardeşlerim, ibadet hususunda da, ibadet hususunda da, yani akidelerinden sonra ibadet hususunda da o insanları tenkit etmiş, ibadetleri ile alakalı da, peygamberler vesilesiyle onların hatalarını düzeltmiştir. Yani az önce dediğimiz gibi namazlarından bahsediyor ama namazları tahrif edilmiş bir şekilde. Kur'an'ın anlattığı şekliyle onların Beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle söylüyor. Onların Beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cibril yeniden bir namazın tarifini getiriyor. Çünkü namaz bütün semavi dinlerde vardı değerli kardeşler itikat, inanç, amel, ahlak. Hemen hemen bütün semavi dinlerde peygamberler tarafından anlatılan şeylerdir. Ama ne yapmışlardır? İtikatlarını bozmuşlardır, amellerini bozmuşlardır, ahlaklarını bozmuşlardır. Hem de öyle bir bozukluk söz konusu oluyor ki Allahu Teala ne yapıyor? Bir peygamber gönderiyor. Daha daha bozuk olmasına rağmen işte peygamber gelmeyecektir. Muhammed Mustafa Hatemül Enbiya olduğu için artık kıyamete kadar daha da bozuk olsa Kimseye bir peygamber gelecek yoktur. Peygamberin getirmiş olduğu bu mesaj doğrultusunda ancak ibadet edeceğiz, iman edeceğiz. Onlar değerli kardeşlerim ibadet konusunda da ne yaptılar? İbadetlerini tahrif ettiler. Namaz konusunda az önce dediğimiz gibi bir tahrif söz konusu. Burada bize düşen ne? Allah'ı bilmemiz yeterli değil. İnancımızdaki efendime söyleyeyim bazı pürüzler eğer onlar gibi ise bu inancımız bizi kurtarmayacaktır. Namazımız var, tahrif edilmiş bir şekilde ise bu namazımızın da bize bir faydası olmayacaktır. Mekkelilere nasıl ki amelleri hususunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlattı, düzeltilmesini istedi, tasih etti, aynı şekilde akidenin tasihinden sonra amellerin de düzeltilmesi gerekir. Namaz kılsın da nasıl kılarsa kılsın diyemezsiniz asla değerli kardeşler. Namaz kılsın da nasıl kılarsa kılsın diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Çünkü Allahu Teala nasıl bir ibadetten özellikle namazdan bahsediyor isek nasıl bir namazdan razı olacağını cibril vasıtasıyla ne yapıyor? Gönderiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Kabe'nin yanında bana iki sefer imam oldu diyor. Bunun vakitlerini de ayarlıyor şeklini şemalini de ayarlıyor değerli kardeşler. Nasıl kılınacağını tarif ediyor. Cibril imam oluyor Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından peygamberimiz gittikten sonra ne yapıyor? Kalkıyor kendisi namaz kılıyor. 2 rekat. Bilir misiniz ben niçin böyle namaz kıldım? Beni nasıl kılar gördüyseniz öylece kılasınız diye. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece kılasınız diye öyleyse namaz kılacaksanız değerli kardeşlerim, namaz kılacaksanız Muhammed Mustafa'nın kıldığı gibi kılacaksınızdır. Kıl da nasıl kılarsan kıl asla diyemezsiniz. Asla diyemezsiniz. Çünkü bunun tarifini Allah Azze ve Celle Cibril'e göndermiştir. Ben böyle bir namaz istiyorum demiştir. Devamlı sahir derslerimizde konuyla alakalı bir şeyler anlatılmak gerektiğinde hemen delilleri getirip diyordu ki az önceki ifadeler şer'i ifadeler değil lüzumsuz sözlerdir. Yani nasıl kılarsan kıl sözü. Şekil önemli değil ki bazı kişiler kimseler tarafından da konuşlanan sözlerden bir tanesi. Çirkin sözlerden bir tanesi. Şekil o kadar önemli değil. takmışın şekle. Az önceki anlattıklarımızı tekrar anlatıyoruz. Allahu Teala ne şekilde namaz kılınacağını Cebrail vasıtasıyla bildirmiştir. Dolayısıyla kim diyor şekil önemli değil. Bu söz kime ait? Diyorlar bu söz kime ait? Senden daha önce duydum Mustafacığım ben o sözü ama bu söz kime ait? Bu söz ne derece doğru? Şekil önemli değil. Nasıl kılarsan kıl bu söz batıl bir sözdür. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş olma gibi bir imtiyaz sahibi olan insanlardan yanlışlıkla bile namaz kılarken solu sağın üzerine koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın içerisinde sağa kaldırıyor solun üzerine koyuyor. Yani ne fark eder ki diyor. Ya, ne fark eder ya. takmışınız diyor buna. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir hakarettir. İslam'a bir hakarettir. Az önceki cibrile hakarettir. Onu yollayana hakarettir. Biz Allah'u Azze ve Celle'nin kullarından istemiş olduğu ibadetleri nasıl tarif etmiş ise öyle yapılacağına inanıyoruz. Kul öyle yaparsa bir şeyler kazanacağına inanıyoruz. Yanlış yapıp çok yaptığı müddetçe asla bir şey kazanamayacaktır. Sünnete uygun yapacaktır Az önce arkadaşımızın dediği gibi Niyetin salih olsun Halis olsun yeterli değildir Mekkelilerin az önce itikadi meselelerini anlatırken Mekkelilerin niyetlerinin halis olduğunu Az buçuk anlamışızdır Yani neden böyle yapıyorsunuz Allah azze celle onları tenkit ettiğinde Onların söyledikleri sözler Allah'a yaklaşmayı murad ettiklerinden Allah'a yaklaşmak için bunları bir vesile ediniyoruz diyorlar. Ardından bir bakıyorsunuz ki az önce ayeti celileyi okuduk. Onlar kendilerine ne fayda ne zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yani Allah'ı bilen, Allah'a itaat ve ibadet etmeye çalışan ama diğer taraftan şefaatçiler edinen. Niyetleri iyi olan insanlar bunlar. Ama niyet ama niyet yeterli değil değerli kardeşler. Niyet sadece tek başına yeterli değildir. Niyetle beraber yapacağınız amel de düzgün olacaktır. Yani peygamberler o insanların akitelerini düzeltmek için geldi. Ardından niyetlerini düzeltmek için geldi. Ardından amellerini düzeltmek için geldi. Ahlaklarını düzeltmek için geldi. Ameller hususunda... Giyim kuşamınız, namazınız, zekatınız bir insanın zekata malik bir malı söz konusu olduğunda ondan kafasına göre bir şey vermesini isteniyorsa Allah'ın tarif ettiği yani bu mal benimdir istediğim kadar veririm mi diyebilir. Yoksa İslam'ın tarif ettiği şekilde mi? İslam nasıl istiyorsa öyle verecektir. İslam nasıl istiyorsa öyle verecektir. Ve sakın zannetmeyelim ki o mal kendi elimizle, kendi, sadece kendi gayretimizle kasamıza, kesemize doldurduğumuz şeyler. Sakın böyle düşünmeyesiniz. İnanın bu söz aynen Karun'un sözüne benzer. Çünkü o da böyle ileri geri zırvalamıştı. Biz kötü bir insan olsaydı Allah bunu bize verir miydi diyor ya. Bizim kendi şeyimiz diyor. Allah Azze ve Celle veriyor seni imtihan ediyor. Ne yapacaksın diye. Onun için mali konulardaki ibadetlerimizde Kur'an-ı sünnete uyacağımız gibi namazlarımızda da kitaba sünnete uyacağız. Orucumuzda da kitaba sünnete uyacağız. Niyetimiz halis olacak, sünnete uygun olacak. Ramazan'da tutacaksın. Başka bir ayda tutsan bu kabul olmaz. Kurban bayramı günü kurban bayramı günü sana tarif edilen zamandan o kurbanını kesmediğin zaman bu senden kabul olmaz. Ne diyor? Namazdan önce kesen sadece bir et. Et yemek için kesmiş olur. Öyle mi? Nefsi için keser, et yemek için keser. Ama namazdan sonra bu bir şer'i ibadet oldu bakınız. Şimdi ibadetlerin zamanı, zemini çok önemlidir. Sünnete uygunluğu çok önemlidir. Niyet çok önemli. Onun için hiçbir zaman unutmayın. Gelen peygamberler hep dindar insanlara gelmiştir kardeşler. Dindar insanlara peygamber gelmiştir. Dinden, imandan uzak, din falan bilmeyen peygamber duymamış. Asla böyle insanlara gelmemiştir. Sürekli dindar insanlara gelmiştir. Hem de dinin en fazla yaygın, en fazla din adına sohbetlerin, uğraşların olduğu bir yere geliyor. Hicaz mıntıkası Kabe'ye geliyor. Adam diyor ki niye Araplara geldi peygamber? Allahu Teala bununla bile insanlara merhamet ediyor. Dininin en yaygın yani en güzel şekliyle yayılacağı insanların duyabileceği en güzel yer orasıdır. Herkes oraya gidiyor, Haça gidiyor en azından. Öyle mi? Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle aslında sana merhamet ediyor. Sana daha rahat ulaşması için. Allah'u Azze ve Celle kimseyi kayırmaz. Allah'ın bu şekilde bir adaletsizliği asla olmaz. Dolayısıyla biz aklımızda güzelce bulundurmamız lazım. Bunlar her ne kadar sürekli konuşlanan şeyler de olsa tazelemek de fayda var kardeşler. Çünkü problem yani toplumumuzdaki problem bu. Sürekli bunların anlatılması lazım. Yani karşımıza alacağımız bir insana güzel bir usul usluple bu kurallar, bu kaideleri anlattıktan sonra bütün peygamberlerin dindar kişilere, kimselere geldiğini bunlara anlatmamız lazım. Bunlara öğretmemiz lazım. Çünkü adama kitap sünnet çizgisinde bir şeyler anlatmaya çalıştığın zaman diyor ki ya gidin diyor kafirlerle uğraşın diyor. Bizimle niye uğraşıyorsunuz? Diyor ki gidin diyor meyhanedekilerle uğraşın diyor. Bizimle niye uğraşıyorsunuz? Neden bu sözü söylüyor? <Gülüyor> Kendini garantide görüyor. Kendi dindar. Sel hocam kendi dindar. Allah dindarlık istemiyor. Yani dindar olacaksın ama dindarlığın Kur'an'a sünnete göre olursa kabul ediyor. Mekkeliler dindar insanlardı. Ama dindarlığımız Kur'an'a sünnete uygun olması gerekir. İşte bu kurallar çerçevesinde bu arkadaşlarımızı uyarmamız lazım. Usulüne göre uyarmak gerekir. Şimdi bu adamlara bir şeyler anlattığında az önce dediğimiz gibi, yani siz bize ne diye anlatıyorsunuz? Daha kaba bir tabirle ben Konya'da diyor ki adam bana gelip de Kur'an'ı sünneti anlatmak fahişeliktir diyor. Ya sen ne biçim insansın diyor. Bak bunu bana söylüyor. Bu ne demek? Ya diyor sen na, nasıl bir mantık diyor. Sen diyor bana nasıl Kur'an sünneti anlatırsın? Yani beni sen ne görüyorsun ki bana Kur'an'dan sünnetten bahsediyorsun demek istiyor. Kabalığı görüyor musunuz? Katılığı görüyor musunuz? Ahlaksızlığı görüyor musunuz? Halbuki bu gibi şeylerden haberi olmuş olsa bu insan böyle bir şey söyleyemez. Peygamberler dindar insanlara geldiler. Haç yapan insana geldi. Allah'ı bilen insana geldi. Allah'ı tanıyan insana geldi. Namaz kılan insanlara geldi. Sen buraları öğrenmez isen hatalarını asla düzeltemezsin. Allah'a karşı işlediğin suçun asla farkına varamazsın. Onun cindir ki ameller hususunda da yani yap da nasıl yaparsan yok. Sakal mı bırakıyorsun? Peygamberin bırakma, bıraktığı gibi değilse sakalın, bırakma sakal kardeşim. Yani nasıl ki Mekkeliler namaz kılıyordular? Hayır öyle olmayacak. Böyle olacak denildi. Nasıl ki inançları, itikatları vardı. Allah onlara dedi ki, hayır sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ancak kurtulurlar. Bu ayeti celile o an o toplumun bir takım inanç, yani çeşitli çeşitli inançlarının olduğunu ama o inancın onları kurtarmayacağını sizin inandığınız gibi inanırlarsa ancak kurtulacaklarını anlatıyor. Onlar inançsız insanlar değil, yeryüzünde hiç kimse inanç, inançsız değildir. Hiç kimse dinsiz değildir. İnancınız Kur'an'a sünnete uygun olursa paçayı kurtaracaksınız. İnancımız düzelecek Tasih edilecek Ameliniz nasıl yaparsan yap değil Üzerine basa basa söylüyoruz Resulullah'ın yaptığı gibi yaparsanız Kurtulacak Bu sizi kurtaracak amel olur Giyiminiz kuşamınız sakarınız zekatınız Orucunuz her şeyiniz değerli Her şeyiniz Bununla biz şunu yıkacağız Yani yap da nasıl yaparsan Yap mantığını yıkacağız Niye bu yıkılmazsa insanlar bir şey anlamaz. Adam iyi niyetle kötü şeyler de yapsa, yanlış şeyler de yapsa paçasını kurtaracağını zannediyor. İyi niyetin yeterli olmayacağını iyi niyetin yeterli olmayacağını tek başına iyi niyetin yeterli olmayacağını bu insanlara anlatmak zorundayız. İbadetinin de sünnete uygun olması gerekir. Akideden sonra tasih edilecek budur. Hatırlarsanız bu konuda birçok misaller verilebilir. Adam güneşin altında ne yapıyor? Allah'a adadığı bir şeyi var. Bir adağı var. Konuşmayacak. Oruçlu bir şekilde güneşin altında dikiliyor. Bu adam iyi niyetli. Bu adam sahabi değerli kardeşler. İyi niyetli. Ne yapıyor bu adam diyor. Allah Resulü görüyor bunu. Ne yapıyor bu adam? Böyle böyle bir adağı varmış. Yerine getiriyor. Söyleyin onu çekilsin diyor. Allah'ın o şekildeki yani nefsine zulmederek o şekildeki bir ibadetine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah öyle bir şey istemiyor. Çekilsin. Orucunu tutsun diyor. Yani meşru olanını kabul ama gayri meşrusunu iyi niyetli de olsa hayır olmaz diyor. Çekilsin oradan diyor. Bu neyi gösteriyor? Yani senin iyi niyetin seni kurtarmaz. Mustakil iyi niyet yeterli değildir. Yine bir bakıyor ki ihtiyar bir adam iki oğlunun arasında ayakları yerde sürünüyor. Bunu zorla götürüyorlar. Yanlarda da deve var Ya ne yapıyorsunuz böyle bakıyor Taçip ediyor Allah Resulü deve var İhtiyardan süründürüyorlar Ada varmış yürüyerek E bari mantık yürütüyorsun Düzgün mantık yürüt Yürüyemiyorsun işte da sürünüyorsun Hani yürüyemiyor da İki oğlun artık Yani yavaş sürüne sürüne gidiyor Allah Resulü ya diyor ki söyleyin dur, binsin diyor Şimdi bu insanlar Allah kendilerinden razı olsun. Bu insanlar ki razı olmuş ve hep cennetle müjdelenmiş kişiler kimselerdir. Bu insanlar farkındaysanız hep iyi niyetli insanlar. Allah'ı razı etmek için çırpınıyorlar. Niyetler halis. Ama Allah Resulü onların niyetlerin önceden tavsiye ettiği gibi amellerine de hemen ne yaptı? Müdahale etti. Hayır niyetiniz iyi de olsa ameliniz de güzel olacak. Ameliniz de düzgün, ameliniz de sünnete uygun olması gerekir. Bizim de bunu anlatmamız lazım. Kardeş sen her ne kadar iyi niyetli de olsan yaptığın şey yanlış. Yaptığın şey yanlış. Yani her zaman misal verdiğimiz gibi niyeti Erzurum'a gitmek isteyen birisi Dadaş Turizm'e binmesi lazım. İyi niyetle İstanbul seyahate binse iyi niyet onu götürmez şeye, Erzurum. İstanbul'a götürür araştırmasın, soruşturmasın, terminalde körü körüne herhangi bir otobüse binsin. Valla neye binerse oraya götürecektir. Bir zaman aynen benim yaptığım gibi. İyi niyetle Bursa'ya inmiştim. Kitap falan aldım. Tekrar iyi bir niyetle İnegöl'e döneceğim. Ama araştırmadan, soruşturmadan bindim. Orhan Gazi dolmuşuna, Orhan Gazi'ye doğru gidiyorum. Ben, halbuki ben niyetim şeye gitmekti. Benim bineceğim vasıtayı seçmediğim müddetçe binel vasıta o yolun o yolun efendim yolcusu değil ise beni götürmez oraya. Aynıdır değerli arkadaşlar. Yani böyle akli misallerle de ne yapıyoruz ki bu gibi insanlara anlatmamız gerekir. Niyetlerin tasih olduğu gibi amellerde tasih olacak. Ahlak da hakeza öyle. Ahlak da hakeza öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Diyor, öyle mi? Ahlakımız da ama sırayla akide, ameller, akide, amel, niyet, ahlak bunlar sırayla tasih edilmesi gerekir. Ancak böyle huzurlu bir efendime söyleyeyim beden ülkesine sahip olursun. Önce sen bir ülkesin. Tek başına da olsan huzurlu bir ülken olur. Ağzaların hepsinin efendime söyleyeyim şeyindir. Nüfusun sayılır. Hepsi ne yapar? Rahat ederler. Kalp rahat ederse, efendime söyleyeyim. bütün organlarınız rahat eder. Aileniz rahat eder. Çevreniz rahat eder. Bulunduğunuz mıntıka rahat eder değerli kardeşler. Öyleyse bugün inşallah bu şekilde sohbetimizi kısa olarak kabul edin. Belki sohbet akabinde soru falan sorulabilir. Bugün değerli kardeşlerim sizlere ana hatlarıyla anlatmak istediğim insanlığın yaratılış gayesi tevhiddir. Adı sadece ve sadece Allah'a itaat ve ibadet. O ibadette kimseye bir pay bir nasip ayırmama. Yaratılış gayesi budur insan İkincisi dedi ki bütün peygamberler, bütün kitaplar dindar insanlara, dindar insanların bulunduğu çevrelere, yörelere gelmiştir bu dindar insanlar ki Allah'ı bilen tanıyan hatta bir takım ibadetleri olan insanlar ama buna rağmen kitap ve peygamber gelmiş neden akide var akideleri tahsih edilmesi için amel var amelleri tahsih edilmesi için niyet var niyetleri tahsih edilmesi için ahlak var ahlakları tahsih edilmesi yani düzeltilmesi için O toplumlardaki problem neyse Neden dolayı Efendime söyleyeyim Münafık sayıldılar Neden dolayı müşrik sayıldılar Neden dolayı küfür sayıldı yaptıkları Aynı illet kimde Bulunur ise onların da bu Hükmü giyeceğini hatırlatarak Hatırlayarak insanlara bunu güzelce anlatma mecburiyetindeyiz Problem bu değerli Kardeşler Ana hatlarıyla problem bu Allah-u azze ve celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Bununla beraber batılı batıl görüp ondan ictinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin ve yine bununla beraber etrafımızdaki gördüğümüz arızaları usulüne uygun düzelten davetçiler olmamızı da bize nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi Konu ile alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Konunun haricinde sormak istediğiniz bir şey de varsa